en çok ziyana uğrayacak olanlar da onlardır. Fakat sana gelince, ey Rasulüm, hiç şüphe yok ki Kur'an sana her işi hikmet dolu olan, her şeyi mükemmel olarak bilen Allah tarafından verilmektedir. Nitekim Rasullerden olan Musa da çölde geceleyin yol alırken ailesine durun demişti. Uzaktan bir ateş gördüm. Oraya gideyim